Elhamdülillahi lihi sallallahu aleyhi Muhammed sallallahu aleyhi ülübinah محمد Allahu Cemal. İnna şema ve bıcağı ve fua'da, kul öle, k kananı mesulat. Sıddık Allahın ağzı. Allah men fana bil Quranı ağzı. Bariklana bi muhabbül Allahü alaani. Estağfurullah, hilyü küllüm. Hacandıkum Saat sekiz buçukta radyodan yayın yapılacağı için biraz tabii bekledik. Bu arada okuyacaklarımızı okuduk. Akşamdan sonra okulacak bitlerimiz var. Onları okuyoruz. Bundan dolayı. Kuşağın bu doldu. Fakat siz ne yapıyorsunuz bilmiyorum. Ben iki rekat da vakit kılana kadar altıyı bitiriyorsunuz hocam. Yani. <gülüyor> Hemen ilk yeri ben ikincide başladım. Siz başladınız tertip mübarek vakit doldu. E biraz altı rekat kılın. Hayır, yani vakit var, vakit vakit olduğu için rahat kılın inşallah. Yalnız bundan sonraki ilanımız saat 8'de sabitliyoruz. İnşallah sohbet saat 8'de sabitlenmiştir. Saatler geri alınsa da Yassı altılara, altı buçuklara düşüyor, düşse de fark etmez, e, sohbet sekizdedir, yassı namazı da ileride olsa ilan iler ederiz. Yani yedi buçukta yassı başlar o zaman ama sohbet bundan sonra inşallah kış boyunca sekizdedir. Daha bundan sonra sormanın lüzumu yok, akşam yassı geri ileri saatten bir alakadar etmez, sekizde olmaya müsaittir. Çünkü bizim için mühim olan akşam namazından e, son olmasıdır, yastan sonra olsa daha evine alır, geri geliyor saatte namaz vakitleri. Haftaya inşallah saat hem radyodan tabi verilmek üzere anlaşmamız gerekiyor. evde sizin burada bulunmamız üzere. bir Teala, devam sevap, istikamet nasip eylesin. Amin. Amin. <Gülüyor> evet, efendim. Çarşamba saat 23'te Flash TV'de daha bir e, canlı sohbetlere başlayamadık. Ne zaman başlayacağız inşallah? 23 Eylül, Cuma, akşam 8 çeyrek geçen, 23 Eylül yani, yani yarınki öbür hafta, öbür hafta yani bunlara banttan, şimdi bana ikide geliyorlar, şunu dedim bu hafta, bunu dedin, ben öyle bir şey demedim bu hafta. Eski yayını veriyor, orada ikramı cansız fark etmez, bizim dediğimizin vakti geçmez ama bilmek açısından konuşuyoruz yani. Eski bir konu gündeme. Bir adam da hala afası var falan. Eski konuşuldu zaten. Yani konuşulmamıştır o da. Ama zaten itikadi konular, sufi konular, ayetler, hadisler zamana sevine bağlı şeyler değildi. Vakti yetmez. Ama bir özel bir konu olmuşsa ben onu bilmiyorum. Onlar hangi yayınları sunuyorlar, Bunları ben vermiyorum. Orada eski yayınlardan veriyorlar. 23'ü inşallah seyirerek geçip canlı başlıyor ve eee füzyonu gençlerdiler falan. Baktılar ki bizde bir iş var. E, <gülüyor> Yağa çıkıyoruz sen niye? E, yayından çalkala yağ bir şey yok. E, Yeni değiştirdiler. Ondan daha az gittik. da şeyler iyi değildi, kameralara bir şeylerin O çalgı çektik göbek atanlar tarih abiler derdeydiler. Şimdi biz orada oraya alıyorlar? E, Bakırköy tarafına. Efendim şey e, seyirci de alacaklar. Biz hanım kadın cemaat istemiyoruz. Kadın cemaat istemediğimiz için erkeklerden nuranca işte nedenler olursa bin kişilik şeyi var, yeni var ama dedim bin kişi burada cami gibi de doldurmayalım şimdi bin kişi 500 beş yüz kişi en az e, alınabilir e, diye dediler. Sade erkek olmak üzere kadınlar gelmesin. Onlar göre e, arkadaşlarla biz telefonlamıyoruz biliyorsunuz batlaşırsınız Bazı numaralar, müşterek numaralar vermişiz, ilan etmiş demek ki o numaralar çalışıyor. Efendim, yani istişare olarak şeyleri nasıl yapacağız, ne edeceğiz, e, seyirciler de olacak yani. E, gelmek isteyenler olursa tabii bunu da e, yine bizim meraklı kardeşlerimiz oluyor falan. Onlardan seçeriz inşallah. Şey şey Bu çarşamba, haftaya çarşamba ne demek? Yani önümüzdeki Çarşamba saat 23'te inşallah TNT kanalındayız. Orada Ömer Selakı'ndan çıkılacak. E, hanım da olmayacak diye söz aldık. E, bu arada sıkıntı oldu. Hanım kardeş de kendini sıktı bunalttı. Biz bir şey demedik ama yani lüzumsuz de bu dursuzluklar il bir şey değil. Biz burada de bir ilim vermek istiyoruz. Yani insanlar rahat olsun. Kimseyi sıkmak bizim işimiz değil. Ama aletimiz öyle. Saat 23'te, TNT'deyiz, e, memnun kalmışlar geçen Ramazandan sonra, ben de dinleyemedim, ondan sonra Halil Rıza Devri çıkartmışlar? Ona da 35 dakika beni dinletmişler bir daha, o da sinirlenmiş, buna mı geldik demiş, çıkmış gitmiş, <gülüyor> <gülüyor> bir şeyler olmuş dediler, ben de hoşuma da gittim ama hiç seyredemedim yani, ben de gördüm oralarda. Adam da haklı, benim danaklığı dilerim var ya, hiç dinlemiyorsun bizi işte, adamdan sana telefonda dinlet diyorlar mecnur. Biraz da dinleyeceksin yani, dinlemeyi de öğrenmek lazım. Eşem, şimdi Hazreti Ömer kimmiş, şu kimmiş, bu kimmiş, kimmiş, kimmiş, kimmiş dersen, yani biz buna cevap veririz yani. İmza bizatilere avuç kumletin orucunu yedirtirseniz, bu kadar da bu ümmet şey değil, boş bir bir kişide kalkıp cevap verir yani. O ürençler olmuşlar ama bizim program genelde beğenilmiş, İlk olarak izlenmesi çok artmış, tamam. reykin olmuş, falan falan. Şimdi reykincesi kışan bizi arıyor. Kışaça <gülüyor> <gülüyor> da kaldı, dönüp bir hanım kardeşimiz arıyor. Bir gazeteden, Sabertürk gazetesi, e buyrun, işte da yapalım, e buyrun, yapalım da, nerede yapalım, ne derim, Tam biz nerede olsak aynı şeyi söylüyoruz. Amma ve lakin, e, işte tüketim çılgınlığı ve israf hakkında diyor şeyleri, tamam yapalım, ayet, faadis, çok. Konuşuruz. Ama diyor işte nişan taşına gidecek diyor. Orada da geçecek diyor yani. Sonra <gülüyor> <gülüyor> da diyor, Ay, parka gidelim Eee, e, ya, yani uzun. millet diyor ne harcıyor, ne gözümüzle göreyim. Tamam da ben tepe tüpe raporu çıkaracak yaşamamıyorum. Devlet bakarım yine bana ne ya? Yani. Eee tabii teşekkür ederim, şey ederim de. Yani diyor, ben diyor çok ilginç şeyler, haberler yapıyordum diyor. Farklı haberler yapmak durumundayım diyor. E doğru. Yani ben kabul ediyorum. Siz yapıyorsanız bunu. Yapın ama benim ne dışarı karşıda geçme ayağımın gücü var? Ne kuvvetin var? Ne kuvvetin var? Sonra kafede otururuz diyor. işte oradan kapatalım. Ben biz Ahmet Hakan'mız kardeşim. Dışarı karşıdaki kafede reforaj yapmamızı. Yok yani işte. Böyle olaylar yani her Böyle bir şey. Şimdi Hattazon dergisi diye bir dergi geldiler. Teşekkür ederiz. O müdürü erkek bu muhterem bir insan. Bilmiyorum tabi, baya bir röportaj oldun yani. 4 saat olmuştur. 4 saat kadar konuşma oldu. Soru cevap, soru cevap. E şimdi onları sonra <gülüyor> bir kısmını medya radarında sitede yayınladılar, bir kısmını dergeye basmışlar. E şimdi bütün bu kadar 4-5 saat, 2 gün sürdü yani. Bir gün 2 saat, bir gün 3 saat. E tamam sonra e Zübbeli hocadan magazin bombaları. <gülüyor> ya böyle başka atladık bir şey. Bana ne? E şimdi bunu ben, ben bir şey demiyorum. Şimdi ben şundan endişeleniyorum. Yok efendim. Ya bana diyor ki, e, kendi soruyor. Estetik yapmak günah mıdır diyor. Dedim günah günahdır, haramdır, şudur budur. Anlatıyoruz. E, yangın olur, yüzün yanar, bir şey olur. Kadın kaşları bütün böyle, erkek kaş gibi olur. Erkek ondan nefret eder, erkeğe benzer. O zaman arasını açar yani. E, bu gibi zaruretlerde falan e, nefret ettirici durumlar veya işte bir e, burnuyla alınan adamlar var zumburuldu bilmem işte adama işte, e, lakap takmışlar falan adam rezil oluyor. Yani böyle şeylerde şeraf izin veriyor yani ama böyle e, devamlı güzelleşmenin sonu yok. İşte derisini gerdirmek şu etmek bu etmek keyfi şu olur hadi bakalım biz bu şekilde söylüyoruz yani bunu her zaman söylediğimiz fetmalarda şeytan Allah'ınsızı katını değiştirecek bir i̇şte <gülüyor> ayet okuyor. Efendim o zaman işte falan örgüde felan, aciz şili ismini de demeyelim, Bir yaşlı kadın var, anam yaşında <gülüyor> <gülüyor> ama yani, Bu çayıf ortalıklar, star diye yani, Şimdi kadın, diyor ki bu kadın o zaman çok günahkar diyor. Yahu lan sen bu kadın günahkar dedi mi Bir sana? Mes <gülüyor> dedik, günahkır derim sana. Sonra kalıyor şimdi yazmış oluyor ya, efendim mesleki günahkır falan muhadeş şu kadın çok günahkırdır. Hemen tövbe etmesi lazım, diye benim bir şerife devam etmiş. Böyle birkaç tane, şu şöyle, bu böyle, onların hepsinde resmini koymuş, başı açık, bacağı açık. Sanki bütün onlar hakkında ben konuştum. Üç sayfanın yarısı resim. resimlerde de açık saçık ama ben bir şey demiyorum ki. Ben sana helal söylüyorum, haram söylüyorum. E içki haramdır, günahatı, uyuşturucu haramdır. E Kalkmış en başkan fısıtlar uyuşturucudan işte ifade çekilen bir... Ee, adamın resmini koymuş işte falan. Ya kardeşim buradan adamın hiçbir hiçbiri ben vermedim. Ben de kusura şey verdim. Ya başımı eşya açılmasın. Adamlar kalkar bu bunu yetimhanca konuşuyor, hakaret davası, açar bir şey açar biraz. Dedim bak ben bunu teklif ederim veyahut da böyle bir şey olursa benim ses kaydım duruyor 3-4 saat. Koyarım onu internete, gizli çekilen ses kayıtlarını dinleyeceğimize, hal evi çekilen ses kayıtlarını dinleyeceğim. Veririm interneti 4-5 saat. Ben bu sanatçılır, artisttir, Bırokrat'tır, felandır, ben, ben adını vermiş miyim, vermemiş miyim, ben fetvayı vermişim. Arada soruyu soruyorsun, ismini sen veriyorsun, sonra da benim sözü memnun eklenmez ki. Şeklinde baktım, demişler ki o sanatçılığına memnun, herkes memnun demişler, hiç sorun yok. Hoca, ben de tekzip yapması falan, vallahi benim bir şey derse tekzifle bir sesi koyamam. Ne konuştuğumuzu, ama bizim bir şey demezsen, bizim adetimiz böyle demiş. Allah Allah! Bunlar da memnun oluyormuş adı geçtik diye falan. <gülüyor> Meğer piyasa böyle veriyormuşuz abi. Biz yani yalan yanlışmış şey olduk mu? Bak göz ayağı böyle şey demedim. Yemedik mi abi? Bir şey yedik, göz yemedik, şey yemedik diyoruz yani. Ama o piyasa daha böyle adın çıksın da uyuşturucudan çıksın, bak geçeriz. <gülüyor> <gülüyor> Estetikten çıksın, millet de öyle hareketler buluyormuş. Onun için bunları e, siz zaten bir takdir edersiniz. Allah. Ama yine de bilin ki ee, bu fakir kardeşinizi yani böyle çarşı pazarak e, indiremezler Allah'ın izniyle <gülüyor> ve bazı e, kargelerimiz vardı. Bu kargeleri riayet etmeye devam ediyoruz. Tabii ki burada tahsil vermemiz söz konusu değildir. Allah verdid mesi. <gülüyor> yani bu noktalarda biz sıkı duruyoruz. Ama böyle bir magazin dergisinde de yarı bir şekilde i̇şte düzeltmek bunlar doğru anlayın ki. Biz zaten resimden de belli, bir tesli lazımdır. Oda da yapıyoruz. E, bize gelene kapımız açık diyoruz. Tabii vaktimizce göre tabii. Ama e, ondan sonra bir kuşa çevrilmelerde olursa, aklımızı saklı tutuyoruz çünkü sesi mutlaka kendimiz alıyoruz. Hatta bundan sonra görüntü de alacağız. Dolayısıyla e, yanlış anlamayın. Anlamamanız lazım. Anlamamanız lazım ama bazı şeyler oluyoruz bizim iradeniz haricinde. Bunların mutlaka meşru bir izahı vardır bizim tarafımızda. Ama vakit olmayabilir. Bu arada bayrak girer. Şu olur, bu olur. Bunun gündemini yapamadık diye. Siz de yanlış yorumlara kapılmayın. Bu nasıl iş ya? Hocam buraya mı gelmiş gibi. Tabi e, biz teşekkür ettik. Özür diliyoruz. fazla yani bizim vaktimiz yok ama tabi terbiye şekilde ilgilerine alakalı da teşekkür ediyoruz. Ama ama yani bizim derdimiz reytik değil. Bizim derdimiz tebhir, hakkı durma. Ramazan'da bu kadar sohbetler oldu. Her sohbetten mutlaka bir köşe yazarı bir alıntı yaptı. Bu kadar kastelerde bu kadar hoca diyelim her kanalda konuştu. Hiçbirinden bir alıntı ben rastlamadım. Ama bizim sohbetlerden her akşam bir köşede, internette mutlaka çok kastelerde, bursal kastelerde e, dinlerken geçerken takıldım, ayrılamadım. Çoktan sempatı duymuyorum meraklısı değilim ama ilginç şeyler söylüyor, farklı şeyler söylüyor. Er, an, ne diyeceğe belli olmuyor. Yani kestiremiyorsun konuyu. Onun için takip lazım diye böyle beğenilen şekillerde alıntılar yapıştır. Ama rating, e bakarsan işte 5 oldu, 0 oldu, onuncu oldu, yıldızın alakatal etmez. Çünkü reyting kime lazım? Para alanlara lazım. Adam rating yüksekse parası, maaşı. Artıyor, ekibi düşerse parası düşüyor. Bizim böyle bir sorunumuz olmadığından Allah'a muhtaç etmesin. Yani, vaaz etmekten, para almaktan Allah bizi muhafaza etmesin. Ayy. Hiç nasip olmadı. E, bundan dolayıdır ki biz Allah için size de duyuruyoruz. İşte şu gün şu kanalda falan varız dediğimiz zaman maksadımız ne? Hakkı tebliğ fazla insan duysun. Özellikle o kanalları dinleyen daha sosyetik çevreler işte T kanalı, acayip kişiler var, bir şeyler varmış. Yeni çıkmışım. baba ya bir emrim olan ulaşılamayan kitlelere ulaşmaktı ulaşmaktır. Bundan dolayı derdimiz, maksadımız budur. Bazıda tabi kaidelerimiz var. Ona uyarlarsa biz de onlara icabet ediyoruz tebliğden dolayı. E, bu Çarşamba e, önümüzdeki Çarşamba 23 11'de, 23'te T'de olunacak. Evet Allah teala keşif kaideleri. Haklı söyleyince, haklı duyuyoruz İtiayetler yaratsın, Tamamlı vermekte mağaza edeceksin. şimdi e, bu ilanları yaptıktan sonra dersimize gelelim. Dersimiz nereden gidiyoruz? 54 fazdan 34. fazda geldik. Kaç faz kalmış? 20 faz kalmış. 20 hafta eder. Kaç ay ediyor? Becaf. Becaf. Becaf. İnşallah araya başka bir şey şu anda görünmez, ilk adet bilince Muharrem Musafer. ile bir Mevlid ayı girer. Mevlid'in de yani şeyde, hemen hemen dört ayımız var. Ee, belki bir haftada iki fazla bazen yedi sıkışır. Yani e, ara vermeden bu e, 20 fazla da e, sohbet yaptıktan sonra bir 54 faz fazla dersin bitirmiş olacaktı inşallah. Evet. Bazen, biraz oldu ama uzun şeyler girdi araya. Ondan sonra da Dapetülaf konusu kaldı Kıyamet alametlerinden eksik Onları bir bakalım yine arşivlere O eksik olan kıyamet alametlerini de tamamlarız Ondan sonra Büyük Günahlar serisine geçeceğiz O da En azından bir yüz ders eder ee, İnşallah Allah ömür verirse e, Şifa-i Şerif e, dersimiz Başlayacak inşallah Ne zaman başlıyor? Geçen hafta gelenler olmuş 18. Yani bunlar, biz de 18'i ilan etmiştik. Evet. 17'inde Bursa'da başlıyoruz inşallah. Cumartesi Bursa'dayız. 18 ikinci namazından sonra şifa dersi başlıyor inşallah. Onun da hatmi uzundur. Uzun bir derstir ama o çok büyük bir derstir. İnşallah ona devam edilecektir. Basallahu sallallahu hatırına şefaatine nail olmak için ona karşı bir ümmetlik vazifemizi ifa için onu yapıyoruz. E, sahasını temiz tutmak, Kâinat'ın Efendisi'nin şerefini, ızını, haysiyetini korumak haşa bize düşmemiş ama bulaştırmak isteyenlere karşı reddiyeler yapılıyor o derste. O da bu pazar başlıyor inşallah. İkindi namazı müteakiben on bir oldu, ona hanımlar da geliyor. Bir tek o derse hanımlar geliyor, pazar günü <gülüyor> hanım Kardeşlerimizin hepsine yer var. O derste radyodan can veriliyor. Fakat on beşte bir olduğu için bir hafta geçenin tekrarı veriliyor. Bir hafta biz burada canlı yapıyoruz veriyor. Öbür hafta da bir evvelki hafta radyo yine veriyor. Aynı saatte şifa dersi her pazar var yani. Biz burada on beşte bir o derse başlayıp sürterek geldi. inşallah İnşallah Allah'ıma böylece takip edelim dersleri, ilim meclislerini terk etmeyelim. Allah Teala da bizi rahmetinden terk etmesin. Amin. Amin. Bu fakir Allah için size hizmet etmeye devam edeceğiz. Siz hizmet aldıkça bizden sorun yok. Biz duyuracağız inşallah. Bundan dolayı Allah için birbirimizi severim, Allah için birbirimizi muhafaza edelim, hırzımızı muhafaza edelim, şerefimizi muhafaza edelim, kıymet etmeyelim, dedikodu yapmayalım, birbirimiz hakkında iftiralara ortak olmayalım, dost olalım, dostlarla dost olalım, Efendim, düşmanlarla düşman olalım, bu bir davadır. Allah için sohbet ediyoruz. Allah için kardeş olmuşuz. Yani çok gelen geçen oldu. Siz sefahat ediyorsunuz, kazanıyorsunuz inşallah. İyi niyette gelenler kazanıyorlar. Kötü niyette gelenler helal oluyorlar. Kimi batar, kimi çıkar burada Edebile Hazretlerimiz. Kimi bakar, kimi çıkar. Yani bu yolda sabah zor iş. Uzun soluklu bir iş. Siz biraz uzakta duruyorsunuz. Uzakta duranların imtihanları az oluyor. Yakına gelenlerin biraz daha imtihanı çok oluyor. İşte eleştiren bakışlar oluyor. Ama biz her şeye açığız. Bize haklı söyleyene biz teşekkür ederiz. Elini öperiz. Dua ederiz. Biz haklar hiçbir zaman istikaf etmeyiz, çekinmeyiz. Ama nefsaniyet giriyor. Veya bir ajanlık giriyor. Veya bir mal mülk sevlası giriyor. Makam mertebe davası giriyor. Bazıları satılıyor, satın alınıyor. Böyle işlerle karşılaşıyoruz. Bugün cümlemiz şerlerden muhafaza Allah Allah. ama ben yani benim şahsıma, nefsime tazim etmez, saygı göstermez, hürmet etmez e, falan. bunlara pek ikibar etmiyorum. E, Aleyhinde konuşmuş, bilmeden etmeden geliyor, helallık istiyor, hakkımı helal ediyorum. Bunları dava yapmam ama e, bu yola zarar verirse, yani eğer sünnete zarar verirse, bu gibi işleri işte medyaya, gazetelere, şuralara buralara bazı yalan dolan haber, iftiralar yapıp da insanların Gözünden, nazarından bu derslerin kıymetini düşürmek, bu sohbetler insanların gelmemesi için çalışmak, insanların bu dini bırakması için uğraşanlara hakkım helal. Ben ve onlara tabii beddua diyorum. Bu işi yapanlar da oldu. Her de ben beddua yaptık zaman öyle e, rastgele yerde yapmıyorum yani. Gidiyorum Kabe'nin kapısında yapıyorum. Kabe Hacer Nesvet'te mülteze vardı. Duada yapıyorum, bedduada yapıyorum. Benim makamım de öyle de beddua yapmayacak makamı yükselmedi. Ve büyük veliler var, ben, ben öyle bir adam değilim, ben beddua yaparım, haberiniz olsun, ben beddua yapıyorum, yaparım yapacağım. Ben makamı çok yükseldi, sonra helal ederim bu kadar helal etmiyorum. Nefsim için olsa ediyorum, İslam'a zarar verenlere helal etmiyorum. İşte adamlar bizi esikiler meselesinde, şurada buradayız ve haram günahlı olacaktır. Huzur çektiler, ettiler, memleketi karıştırdıktan sonra bize bir zarar olmadı. Ama şimdi neredeler? Neredeler? Adam hanımı çarşaflıyken şimdi filmde artist olmuş. Ya! Yeah. Yeah. Adını da dizini söylemeyeyim. Reklam olmasın. ATV denen kan fazla bir dizide kadın çıplak oynuyor şu anda. Çarşaflı karın. Allah Allah. Hep senelerde çarşaflı bunlar yanımızda bulunan eşiyle beraber. Ne olmuş? şimdi? Yeah. Biz yine buradayız. Biz yine cami değil. Senin karın nerede? Senin kızın nerede? Senin oğlun nerede? Allah Allah dua almamak. Yani ben bile beddua ettiğim zaman yedi nesline kadar ediyorum. <gülüyor> Hakaten ediyorum. Çünkü İslam'a zarar vermeye kimsenin haklı yok. Şahsi olarak herkes kendi hesabını kendi görsün. Alacağı varsa gelsin. Maddi zararımız varsa ödeyelim. Kimseye bizim bir zararımız olmamıştır. Ama ve sen benim üzerinden el-i ümmete, bu kapıya zarar vermek için şeyler ortaya çıkarmaya çalışırsan bu bedduayı senin çoluk çocuğun torunundan da çıkabilir yapmamak lazım. Hedefde durmak lazım. Terbiyebil olmak lazım. Sen beni dinlemen zorunda da değilsin. Gelmen zorunda değilsin. Sevmen zorunda değilsin. Ama bana istina yapma. Zorunda da değilsin. Onun için Allah için sevenler, Allah için gelenlere biz soframız açık. Derslerimiz devam ediyor. Kimseden parafus demedik. İstemiyoruz. Allah için kardeş olduk. Rabbim Amin. Amin. Bu kadar söylüyoruz. İnşallah benim kalbim şüpheden bir şey oldu, oldu. Şart değil, gelme, dinleme mühim değil. Ama birbirine karşı ve istirahat vermem. Günahlarından uzak duralım. Kulağımızdan mesulüz, gözümüzden mesulüz, gözümüzden mesulüz. Bu derste, 54 farzdaki, bu dersteki farzımız neymiş? Diyor ki, 34. farz Savti Melahinden sakınmak. Yani Hak'tan alıkoyan sesleri dinlememek. Hak'tan alıkoyan sesleri, konuşmaları, şarkıları, tükküleri, işte kıymetleri, delikoduları, iftiraları dinlememek neymiş? 34. far. Buna da ayet olarak İsra Suresinin 36. hak kelimesinden geri getiriyorlar. E, ulema ne buyuruyor? Estağfirullah Rabbimiz okuduğunda. İnne sem'a. A başından da ne var? Velayet bu mali şeyle ilgili. Hakkında bilgili olmayan şeyin ardına düşme. Bir şey bilmiyorsun. Delilin yok, şahidin yok, ispatın yok. Seni ilgilendirmiyor. Seni alakadar da eden bir durum değil. Ama sen ne yapıyorsun? Onun peşine düşüp o işi karıştırmak, kayıplar çıkartmak, yaymak, dedikodu yapmak. Bu kadın niye buraya geldi? Bu adam bu evden niye çıktı? Bu adam orada oturuyordu bir şey içiyordu. Bu içinde ne var? <gülüyor> sana ne? Bilgin olmayan sana gerekmeyen. Yani mahkemede şahit mi çağırdın? Cinayet mi var kardeşim? Gördünse şöyle. Şahidi gizleme. Ama bir şey yokken efendim kim nerede ne yapıyor kim aldı kim sattı kim doğurdu kim ne etti. Bilgin olmayan şeyin ardına düşme dinle sev acınık kulak ve basara göz. وَالْزُعَدَبْ Gönül, kalp, كُلُّ Bunun, Bunların her biri كَانَ عَلْبُ مَسْقُولَ Sahibine bunlar sorulacak. Bu çok acayip bir şey. Bakın gözümüz devamlı bakıyor. Kulak sıralı gidiyor Kalp sırıldak gibi o yandan dönüyor. Hiç durmuyor boş. E şimdi kalp de sorumluluğun iyice hakikaten iş kezine bindi. Aslında kalbin sorumluluğu tabii e, sadece kalpten gelen geçen vesvese kabili olursa kalp mesul olmaz ama o vesvese dillendirilirse kalbe gelen düşünce ağızdan çıkarsa veya o düşünceye göre bir hareket itirata sokulursa mesuliyet o zaman başlıyor. Ama Rabbim korkutuyor, kalp de mesuldür diyor. Yani insanın kalbi de böyle her şeyi düşünme açık olmayacak. Yani elhamlar yapayım, hayaller kurayım, efendim, düşüncelerimi uzun uzun kuruntulara bağlayayım, işte şöyle olabilir mi, böyle olabilir mi, olmuş bu, olmamış bu, yani bunları kalbi düşünmeyi kesmesi lazım. Bu kadar sorumlu olduğumuz iş varken, şu anda bir günde bir gecede bu kadar helal, haram, ehli yasak, yani bu kadar işimiz varken, huzuni uzun işlere kalbi alıştırırsak, o zaman ne olur? Bu kalp durmaz. Bu kalpten dışarı göze kulağa, ele ayağı eser durur. Bu hareketlere geçer bu. Yani kalpte öyle sadece düşünüp de boş geçen bir yer değil ki bütün bedenin efendim, ee, sultanı ele aymetim cesedinde insan bedeninde bir et parçası var ki ilâ saluhat, saluhat cesedini kuruyor. O düzgün olursa bütün beden düzgün olur veya fesennet fesennet kişinin kullu o bozulunca bütün beden bozuk olur Ela, ve kalp o nedir? kalptir şimdi kalptir yani demektir ki sen böyle devamlı şu ne yapmış, bu ne yapmış, onu araştırın bunu soruşturun, bunu peşine düşün gibi kalbinde böyle bir uyarı sistemi çalışıyorsa bunun neticesinde mutlaka göz dolanacak kulak aranacak, el aranacak yani çünkü kalp bozuksa bütün beden bozuk olacak Kalbe de bir fren yaptırmak, bir düzene sokmak, bir keskiye şehir sülyük, tarikatlar gitmek, tasavvufda batıpler almak, zikirle beraber kalbi ela bismillah itamayi durpuluyuk, kalpler ancak Allah'a zikrederek yatışır, şanketi dierek, müjdiyi dierek, müzik ruhun kudrasıdır diyerek, <gülüyor> evvendi boyun yakmak, zıpuya dam, kafet dierek, koron ederek, kalp rahatlamaz, değil mi? O zaman bunların her birinden sahibi mesul olacak. Şimdi ne geldi? Kula. Dünya aleminde Allah'ın rızasını kazandıracak nedir? Kur'an-ı Kerim okumak, onu okuyanın dinleme. Zikrullah, Allah'ı zikretmek, zikrullah'ı dinleme. Sen vaktini bununla mı geçirdin yoksa insanı rezil, rüsva edecek boş eğlenceler, şarkılar, türküler, tiyatrolar, diziler, filmler mi bu vaktini geçirdin öyle ya kulak musab bunlar sesi ilgini çekmez kulaktan giriş yapıyor kalbe giriş yapıyor. Bu son göz dünyada Allah'ın eee kudretini gösteren e, onun kitabını okumak mı göz Kur'an okumayanlar, kitap okumayanlar. diyelim. E, tabi yoğun da görürsün, işinde görürsün ama esas benimkâ kaidesi Kur'an'a bakmak, ilme bakmak, kitaba bakmak, Kâbe'ye bakmak, Allah'ın adine bakmak tefekkürle bakmak. Allah muhteşem yarattıkların delil ve vakit ayırmak ha sen gözü buna mı kullandın yoksa seni ahirette mahkum edecek e, azaplara gülçar kılacak haramlara bakmakla mı ömrünü zayi ettir diye Rabbim soracağım Kalp Kalp neyle meşgul olmuş? Dünyada Allah-u Teala'ya bulaştıran, vasıf kılan muhabbetullah yani Allah sevgisiyle mi dolmuş yoksa cehennem azabını mucib olan Allah'tan gayrı onun yasak ettiği şeylerle mi meşgul olmuş kalp bu kalpte sorumludur yani kalp ve kalbün mümini beytullah müminin kalbi Allah'ın evidir e sen şimdi Allah'ın evine Allah'tan gayrı çift çarşısı gibi ne varsa doldurursan bir Allah'ın zikri orada olmazsa bu sorulmaz mı adam? bu evi sana niye verdin? kalb mü'min arşu'lâh. Mü'min'in kalbi Allah'ın arşıdır. Yani arşta ne tekendi var, kalbde o tekendi var. O birinci kat semaya çıksak ne kadar makamımız yükselir zannediyorsun. İkinci kat semaya, üçüncü kat semaya, ondan sonra yedinci kat semaya, ondan sonra Kürsü'ye çıksan, levh-ı çıksan, nasıl? Arş-ı çıksan. Yani orada ne kadar feyiz vardır, tecelli vardır, işte ah bir çıkabilirsen falan. Tamam ama allah Teala senin kalbine öyle bir kabiliyet vermiş ki senin kalbin burada durduğu yerde veyahut da tahta yerin de gitsen hatta ya Allah ne yapıyorlardı? Kazıyorlardı, çilehanelere giriyorlardı, daha da derin yerlere giriyorlardı. Ama o kalp ne oluyor? Allah'ın arşına gelen tecellinin aynısına mazhar Bunun için mekan söz konusu değil yani, yukarı çıkan daha fazla feyiz almıyor. Kalb-ül nümin hazainullah, müminin kalbi Allah'ın hazineridir diyorum kardeşim. İşpervaliullah büyük şeyh evvel hazretleri bu üç hadisi bir risale-i husseyede zikretmeler. Manen hadistir bunlar Yani laf metni bu lafız da kaynaklarda bulunmasa da evliyaullah ta kullar manevi olarak hakdır eder ama manaları say hadislerde geçiyor. Taberani'de geçen lafız da Ebu Enabe hazretlerinden dolan rivayet ediyor. Ela inleriyle evaniyet-i Allah'ın yer yüzünde kapları vardır. Allah'ın dünyada neleri varmış? Kap, kap, çana, kalpları vardır. Ela ve o kalplar Allah'ın kabuğu var. Şimdi benim bir kabuğum olsa niye yarar? Ona bir şeyler koymamaya yarar. Allah'ın da dünyada kapları vardır diyor. Bu hadis taberhanede geçer. Bu, bu devlet okudukların da tasavvuf edinin dillerinde geçer. Bu on manevidir. İşte dayanağı bu lafızdır. Onun için hemen kaynakta bulamadığına bu yok deyip atlama ya Allah onu gördüler çoktan aslını. Her günde alınan kaplar vardır. Bu kaplar ne yarar? Allah Teala'nın fezle tecellilerini içine almaya yarar. Ne diyor o? Elaya <kalbi? gülüyor> kuluk. Allah kapı dedi mi? Allah kapları nelermiş? Neredenmiş? Kalptenmiş. Kalb kalb. Mümin kalbi Allah'ın evidir. dese. Ha, kapı Zaten Kabe Allah'ın evi değil mi? Ne diyorsunuz oraya? Adı Beytullah değil mi? Allah'ın evi demektir. Allah hiç girdi mi? Acaba. Haşak. E bu da kalpte öyle. Yani Kabe'ye Allah'ın evi dediğimi kimse bir şey demiyor. Kalp Allah'ın evi mi? o. Onun <gülüyor> için Hatta kalbin Kabe'den üstünlüğü var müminin kalbinin. Neden? Çünkü kâbe dünyada kalile nazeres din nazargâhı celil ekberes diyor Mevlana. Kâbe Hz. İbrahim'in yapısı Aleyhisselam gönül yüce mertebenin nazarı geldi. Demek ki Allah'ın kapları kalplermiş. Ve ahabbaha ila Allah kalp el <gülüyor> Peki bu kaplar içinde, bu kalpler içinde en sevdiği kalp kalp hacıymış. En yumuşak, en ince, en merhametli olan kalptir. Kimin kalbi daha şefkatli merhamet ise Allah'ımızın en sevdiği kalpler o kalpler. Allah'ın kalplerimizi o kalplere çevirsin. <gülüyor> Demek ki efendim kalbin de sorumluluğu var. Allah'ımızın evi olarak o eve onun razı olmadığı şeyler koyduğunu soktuğunu soktun çıkarttın mı? Bunu Mevla soracak. Elimizdeki olmadan mesmeseler olur. Kalbimize bir şeyler gelir, Mevla'nın razı olmadığı düşünceler gelirse bundan mesul değiliz. Ama hemen ne yapmak lazım? Estağfirullah demek lazım, ziklet devam etmek lazım. O düşünceleri de atmak için cihat yapmak lazım. Öbür tür gelen kalsın, buyurun, otur dediğin zaman o kalp karara karara efendim bütün iman nurundan mahrum hale gelir. Allah mahafaza eylesin. Allah'a mahafaza eylesin. اِسْتَعِبْ لَا وَيْتُبُدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهِ اَمَلَا رَسُولُ İç, i̇çinizdekini açıklarsanız, dile bulursanız veya el ayak harekete çıkarırsanız ya izlerseniz iki takdirde de Allah size bunun hesabını sorar diyor. <gülüyor> Feryadülümün yaşar, dilediğini başlar, ve yaşar, dilediğini azap eder. Bu ayeti gelince kiramı çok rahatsız ediliyor. Gelirlerdi de ya pusula var, solun var. Yani bazı tabi ayetleri anlamak istediler. Bu açıklarsan zaten belli konuştuğundan ve sülçül yaptığından, baktığından, durduğundan, yürü yürü de. Ama gizlerseniz yani bu kalpten bir şey geçiyor. E Allah'ın razı olmadığı bir şey geçiyor. Ama bunu gizlerseniz de Allah'a hesabını sorar bu nasıl çabuk verirsin? Kalp, kalbe malik değiliz. Onun için de tabi hadis bu hadis-i kerimenin hükmü nes ha bil Yani diğer ayet-i var. Nebihat-ı diyor. <gülüyor> diyoruz, اِنَّ اللّٰهُ تَجَاوَزَهِ لِي اَنْ اُمَّتِي مَا وَسْبَسَتْ اَمَّا وَسْبَسَتْ اِنْ اِنْ اِسْبُدُوا مَا لَا فَتَجَنَّ Benim ümmetim bir kalplerinden bazı vesveseler, kötü düşünceler, Allah'ın razı olmadığı fikirler geçiyorsa Allah Teala benim hatırım için diyor ümmetimden bütün bunları bağışlatır. Yalnız konuşup da dilinden bunu açığa çıkarsa ya da harekete geldiği icra safasına sokarsa zaten o zaman amele giriyor, amelden mesuldür. Ama kalpten geçtiyse bundan mesul değildir tamam. İşte bu alf mesele kerimede biz bunu nasıl yapacağız? O zaman buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir bu işi, böyle anlayın, onun için rahat edin. Yani elinizde değilse olur. Ama şimdi Menlenmeyenlik, ayna ufede içeri kalıp kaldı. Gözüne malik olmayan kalbine sahip olamaz. E, sana diyorlar ki ama bakma, eğer şuna bakma buna bak. E, sen gör, referunda bak, her tarafa bak, ondan sonra gözün gördüğün kalbe akıyor. Kalp havuz gibi duruyor. Bütün kanallar havuza akıyor, kalbe akıyor. E, gözünden gidiyor, kulağından gidiyor. Bütün bunlar kalbe toplandığı zaman da e, buradaki kalp e, devreye girip onu içrahata göktürmeye çalışacaktır. Onun için kalbi o kadar boş bırakmayalım, ihmal etmeyelim. Yani kalp bir havuz olarak düşünürsek, kötü kanalları kesmek lazım ki havuz çok pislenmesin. Zaten durup dururken şeytan vesvesi atıyor, onları temizlemekle uğraşıyor. E bir de sen dışarıda pislik almaya çalışırsan, bu bir kürek ile iki kürek yeri sahili bulamayız. Sahile bulamayız. Efendim, açık o durumlar, yani diyorum ki bunlar Acayip acayip konuşurlar, ayetleri, hadisleri tersine çevirirler, tarif ederler bu bazı ilahiyatçılar çıkartlar falan filan. Sizin ilminiz yoktur, bunları seçecek bilginiz yoktur. Hakkı batıldan tepriz edecek, kurkana sahip değilsiniz. Bunları dinlemeyin diyorum değil mi? Evet. Sen benim inadıma, ya madem o hani çocuğa bunu yeme dediyse anası giderin de yer ya, sen de öyle benim inadıma, ya bu hoca da bizi kıskarıyor nedir, kendinden başka hoca tanımayalım istiyor herhalde falan. Meraklı tazelik yaparak inadına bunları dinleyin. Bazı böyle dinleyenler zehirlendiler. Şey bir şey Oradan bir şey birşey, adam şüphe şüphe, adamın derdi ilim vermek değil, şüphe sokmak. Her işleri şüphe sokuyor. E bu şekildeki adam, e dinleme diyoruz sana. Tamam kalpten geçenden mesul değilsin. Değilsin ama bu kulak. Mesulcum buradan bu dinledikleri, vâzıl şeyler, hakkı ötmek için Efendim batıl namına konuşmalar yapılıyor bu ekranlarda çok. Bunları kulaktan kalbe indirdiğin zaman bu seni kemirir. Acaba, acaba, acaba Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor üç vakitten başka kılmadı diyor yaşandığı. Evet. Diyelim. Ya şimdi adam Allah'ın ya bu da o hoca da profesör, vurur o da vurur. Ne bu beş vakit ya? Ya bu seni kemirir. Ondan sonra kalbinden geçenden mesul değilim. Ya değilsin ama bu seni ki yarın bugün ağzına da dökül. Yarnı altına götür. Ondan sonra adam şu helal değil, şu anam değil, bu gibi laflar. E, ya bizim hocalar da böyle diyor, işi çok sıkı tutuyorlar, e, bu işin bu kadar payı vardı, niye bize söylemiyorlar, bizim dara zora sokuyorlar diye bir şeyler gelmiyor. E tamam vesveseden sorumlu değilsin, kalbinden geldi geçti. Tamam ama sen diyorum kulağı, gözü, eli, duyu organlarını, havası nasıl Açık tutup bütün haramlara, bütün rüzgarlara, bütün fırtınalara karşı açık tuttuğun zaman senin mum söner yani mum etrafına fitilin etrafına ne yapmışlar? Allah. Lamba koymuşlar Bak kardeş. Gazın fitilini yakmışlar ama üstüne de lamba koymuşlar. Yani hem ışığı versin, kapatmasın hem de rüzgardan sönmesin diye. Ama sen imanını ortaya bırakmışsın. İman yolu yanıyor, pırpır pır ediyor. Söndü, söndü. Zaten bu fitne ve zaman şartlarında. Ondan sonra bütün aklımları açıyor. Böyle şey bulurum. Onun için hakkı seçelim. Haktan ayrılmayalım. Herkesin sohbeti dinlenmez. Her hocanın kitabı okunmaz. Her hocaya bekle sorunmaz. Bu din, ilim dindir. İnnehadir ilme dinin. Bu ilim dinin takerlisidir. Biz burada felsefe anlatmıyoruz. Hendesi anlatmıyoruz. coğrafya anlatmıyoruz. Matematik bilmeleri anlatmıyoruz. Bizim konumuz dildir, helaldir, haramdır, emirdir, yasaktır. Bizim konumuz ahireten kâhirliktir. Biz öldükten sonra bunların karşılığı çıkacaktır. Buna göre hesaplar görülecektir. Sen fetvayı nereden aldın, neyi dinledin. Yarın ahirette melekler sorduğun zaman, hesap mizan kurulduğun zaman, sen burada ben şuna dayandım, şu hocadan fetva demek durumunda kalacaksın. Ona göre kurtulacaksın veya kurtulamayacaksın. Bunlar çok önemli şeyler. Bizim konuştuğumuz şeyler, bugün yarın hükmü bitecek konular değil ebedi ahiretim buraya var. ebedi sonsuz hayatım buraya var. Dünyanın fiziği, matemati bilmem nesi? 3-5 sene, 10 sene sene sana lazım olabilir. Biz bu ilimlere de karşı değiliz. Ve konumuz bunlar değil, bizim konumuz dindir. O halde kimden alacağınıza dikkat edin. Matematiği bile alırken dikkat etmek lazım. Yanlış bir adam da matemati öğretirsin. Dershaneye gidersin, paralarını da bir de imtihana girersin. İlk kere iki sekiz dersin, kalırsın işte. Niye? E, bizim hoca böyle öğretti. Sana imtihanda demek ver ki hangi hocadan öğrendi. Yaptığına bakarlar. Kimi tutarken hocayı dikkat edeceksin. Yani bütün ilimler derdi her ilmi elinden anlatlar. O ayrı bir şey. Ama hele ki bu, bu dinin takerlisidir. Sen bunu cahil dediğini yapıyorsun. Cahil değil dediğini yapıyorsun. Bu çok önemli bir şey. Allah adına fetva soruluyor, veriliyor ya. Bu iftam fetva makamı kolay ki mi? Mağaz Razma... kolay ki mi? Bunların <gülüyor> sorumluluğu ve sünneti var burada. Rastgele konular konuşulur mu? <gülüyor> Bu ilim dinin ta kendisidir. Sen zoru min me nefes alacağınıza çok dikkat edin. Burada nefis girmemeli, burada şeytanın yeri olmamalı. Bu makamda konuşulurken evet şahsi duygular devreye girmemeli. Gazap, sinir, öfke devreye girmemeli. Bunlar olmaz burada aşağıda hepimiz beşeriz. Ama şu noktada insanın, yani en azından doğru konuşan, haklı söyleyen, haktan ayrılmayan, doğru bilen, bildiğini amel amel ettiğini söyleyen insanları dinlemem lazımdır. İşte mesuliyetler bu. Bu işin en başında tabii göz kulak geliyor. Zaten kalp havuzunun da kanalları bu ikisidir. Başlayacak kanalları bu ikisidir. Şimdi bir hariç yerimi alıyorum buradan. E bu 54 fark. Bunu alın, okuyun, devamlı yani ezberleyin. Sayabilmek de lazım. Ama tabii bu iman şartları kadar da kolay değil. Öyle 6 şart 5 şart olsanı sayarız da. 54'ünü birden saymıyorum. Ama insan en azından sorumluluğunda da bu farz mıdır? Farz Bunu da bilmekte fayda var. Bilmesi lazım. Bence sırayı şaşabilirim. Menisleme aynâ kaynetin. Çalkıcı bir kadının, şarkı söyleyen bir kadının sesini dinleyen. Ötelikle kadının sesi olarak bu hadis yerimde geçiyorum. Sohbetri <gülüyor> hayneil <gülüyor> <gülüyor> ankuya mekuya. Kıyamet günü onun üzüzi üzüneyi iki kulağına el anüki eritilmiş kurşun dökülecek. Ya ben kıyamet kurşun eritilecek böyle kulaklarına dökülecek. Duyabilirsen şimdi dinle ona. bu için burada doğruları konuşmak yoksa adam almış Hüdaya bir Çocan'ın <gülüyor> birini horona kaldırmış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 Kürsü'nün dibinden çalıyormuş duvarın arkasından Ocak kürsü de başka bir hareket yapar <gülüyor> Ama tabi cehennemde şöyle kaynayacaklar diyormuş ama neğer orada kemençeden havayı alıyormuş <gülüyor> Yani bazı insan duramaz Kemençeyi duyduğumu horonu duyduğumu kaptırır böyle insanlar var Allah'tan tam bir frenimiz şu anda tutuyor ama Frenini kaçıyor Ya madem frenini tutmuyor evde de bir kaç kişi evde zıpla kardeşim Ekranda zıplama bazı ya Ekranda da dayanamıyorsan evde oyna oynayar Hani helal aran başka bir de örnek olmak meselesi var şimdi. İletler yok, buna kimse günah kiyemez diyor. İla yapıcı bu meşhur bir adam var şimdi. Bulu bu da oynadı. Bak, şu işte durum bu. Efendim, geç Horon daha hafif kalıyor şimdi. Böyle meteleri çıktı ki Horonda da bu kara erkek karışık omuza, bunu 104 kitap et bazı yok. Kara erkek karışık birbirinin e, omzuna dolaşık vaziyette. Buna hangi hoca cevap verebilir ya? Allah. Ama işte böyle. Estağfirullah, ahzab sure şey. Lokman Suresi'nin 6. ayet demiş. Efendimiz Hazretleri de bu ayet okumaktan geçti Ve "Bilenin yani. nasi men yesteri lehvel hadis." Öyle kullar var ki diyor, eğlence aletlerini satın alırlar. Eğlence kitapları, romanlardan da buna girer falan, neyse. Şarkı türkü kasetleri, CD'leri falan niçin bu bollan sebili ilacırayın? Bilgisiz yere insanları Allah'ın yolundan saptırmak için veya tekrar Allah'ın dinini alaya almak için. Şimdi bu tabii şimdiki her şarkı türkü kaset alan buraya direktman girmiyor çünkü adi gelmede özel bir adamdan bahsediliyor. Burada Nadir Haris denen bir yavurdu. Bu adam. Efendimiz sallallahu aleyhi ve inananları döndürmek için çok e, gayret saffetti. Ne yapıyordu bu? Bunun hakkında da çok ayetler inmiştir, severin üstü olarak. Çalgıcı kadınlar satın aldı. Cariyeler falan var ya o zaman, çalgı söylüyorlar, şarkı söylüyorlar, oynuyorlar mesela, göber kapı, yani bize çıkmak falan. Milletin ilgisini çekiyor. Erkeklerin şehvetini çekiyor. Böyle çalgıcı kadınlar satın aldı. Şimdi Mekke'de araştırma yapıyor. Kim Müslüman olmak istiyor diye.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 Adama da diyor ki, yahu diyor Muhammed'in sanılanı seyredersin. seni çağırdığı dinden namaz, abdest, canı çıkacak diyor. Bir de bu kadar insandan kavga, savaş çıkacak diyor. Senin de diyor eziyetin geleceksin. Mekke döneminde müşrikler baskı yapıyor. Bu mu daha hayırlı, bu mu daha hayırlı. Gel diyor her gün yemeği yiyen bedava, şarabını iç bedava, bir de şarkıcı kadınları dinle bedava, daha ne istiyorsun diyor Allah'tan diyor. Naliz gavrum. İşte bu ayar esas bunu anlatıyor. Bu gibi eğlence, çalgı, türkü, çalgıcı kadınları satın alıyor. Hakikaten parayı da satın alıyor cari. Niçin insanları Allah yolundan? Sandırmak için. Şimdi adam yolu dünya diyor. Burada alem muhabbet varken şimdi kütüman olup da zora mı girelim diyor mesela. Artık birkaç kişi engellemiş bilir, engellememiş bilir bilir bilmiyor. Ama bu adamın tatbikatı böyleydi Mekke döneminde. Mülâkev-i mademli. Bunlar için çok alçaltıcı azap var. Tabii bu kâfirler hakkında nazil olmuş bir ayet-i kerîmedir ama e, Ebu Mâmer Odayallâh'ın tarivat edilir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem لَا تِمْ Çarpıcı kadınları satmayın cariyeleri وَلَا تِمْ يَوْلْكَيْنَا Satın da alma. Yani o zaman ki dönemde Ha buradaki mesele nedir? E, Burda da şimdi şarkı söyleyen kadınlar var mı? Var Bazı kurumlar kurulmuşlar bunları transfer ediyor mu? Bunların transferi caiz mi? He? Ne diyor halistiriz? Almayın. Almayın. E şimdi tabi işi bozulanlar bana gelecek yani. Ama ne yapın? Ben dolayı söylemezsem. Zaten kanal sahipleri de sanki değil dinliyoruz. Ayet hadis dinliyor da. Oho! Biz ne kadar ayetlerimiz okursak bir tanesi ya şu kadınlara şarkı söyletmeyelim der mi? İslami kanallarda bile der mi? Ha İslami geçinen bu kadar var. Hepsi söyletiyor kadınlar. Ya erkeğe abi, kadına da söyler yani. Böyle yani şey olur mu ya? Evet, Labet alimur, onlara şarkı türkü öğretmeyin, kadınlara şarkı türkü öğretmeyin diyor. Bak bu adi şerbin kaynağı, Sayyid İbn Musūr, Ahmedü Tâmbel, Firvizî, İbn Maçe, İbn Celer, İbn Mürizi, bu kaynak var ya. Yani. Öğretmeyin şarkı. Ve ne kadar piyete abur cubur Onlarla yapılacak ticaretteyiz hiçbir kayıp ve bereket Yoktur. Vesel menün ve havağın kazançları haramdır. Diyor. Aldıkları para da haram. Müessesenin kazandığı para da haram. Aradaki reklamlardan aldığı da haram. Haram haram. Ne olacak şimdi? Ben şimdi doğruyu konuşmak zorundayım. Bunun etvası yok. Bu kadın işinin fetvası yok hiç. İşte Kulak mesul. Bunu dinledi o bitti. Haram dinledi. Maşallah ya Allah nasıbât etmiştir. Resulullah ﷺ inallah haram elkinden ve biağına, temenha, taqlima ve istimaâ ile Allah çalıcı kadının satışını, parasını, öğretimini ve ona kulak verip dinlemeni pekini haram etmiştir. Ya ne kadar haram işler var ortalıkta. Biz haramı bilelim de evetim haramdan sakınalım. Abdullah ve Mesud'un bu eğlence satın alanlar ayetindeki Lehvel Hadis'te vallahi ve ''Yemin ediyorum ki bu çalgıdan bahsediyor'' diye yemin edişti. Ki İbn-i Mesud büyük sahabidir ve tefsiri çok iyi bilen bir insandır. ''Hücrüver'''den aynı rivayet vardır. ''Hücayr'''den aynı rivayet vardır. Bu çalgıdır ama ''Ve kulli'l-i Her türlü oyunlar, eğlenceler buraya girer. Ancak ne girmez? Hanımla, çoluk çocuğunla şakalaşmalar, latifeler, intibatlar girmez. At yetiştirenin atıyla oynaması, meşgul olması girmez. O atışı gibi, silah kanemi gibi, yani e, efendim, bu gibi eğitimler bunlar girmez. Yüzmek buna girmez. Bu gibi şeyler boş sayılmaz. saymaz. Yani insanın vücuduna faydası var, bedenine faydası var. Yarın bugün her zaman için faydası olan şeyler bunlar. İslamiyet faydalı şeyleri yasak etmiyor. Ama boş işleri yasak etmişti. İbn Mesud radıyallahu anı divan dört tane hadis-i şeriftir bu. Ergina şarkı yum bir gün nifak bil kalbi kemal bütün maul baqle. Şu kenarında kendi kendine tohum atmadan ne yetişir? Filizleriz. Sulak yerden. Biliyor sulak yerde bakın ne diyeyim. Manga dikmiş yeşillikler. Su, bitkiyi yetiştirdiği gibi Çalkı da kalpte münafıklığı bitirir ve yetiştirir. Münafıklığı acerler. Ve dik uyum bitirli imanı fırladı. Kema uyum Zikirde ne yapar? Su ekini yetiştirdiği gibi zikirde kalpte imanı büyütür. Ne işimiz vardı? Lafı bular Allah'ın. Zikirden daha insanı rahat ettirecek şey bu. Ama şimdi bazı bir ilahiler, bir kasideler çıkarttılar ki uzun havayı geçti. Göbek havalarını geçti. Yani. Göbek O kadar enstrüman, o kadar usulsüzlük edersizlik olmaz yani. Bir de Allah'ın adıyla salavatla, la ilahe illallahla, lan, gümbar, hüsurlar, yapmamak lazım bunlar. Ama bir sektör oluştu yani bir piyasa oluştu ki kanallar, şunlar, bunlar, milletle mübarek kandil gecesi ömürünü seyretmeyeyim de bunu seyredeyim diyor. Kan gidebiliyor, daha uzunladı, ilahi çaldı. Yani inazulmadı diye diyorlar milleti ya. Bu millet bütünü uzunmadan kurtulamayacak. Kurtulamaz abi bu. Bu kadar uzunlacı olduktan sonra bu millet uzunmadan kurtulamayacak ya. Niye diyorsun bunu ya? Ayel mi bitti, sobel mi bitti ya? Bu kadar ilim var, gavendik. var, zikir var. Şimdi bu da bazı hadislerden rivayetler var tabi. Kısa kısa birkaç anlayış size rivayet edeyim. Belki efendim allah Teala hepimizi bu işten kurtarır. Allah. Ebu Mam'a radiyallahu anh'a rivayetler hati şerifte Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem bir kimse ile sesini yükseltirse şarkı söyler illa ve affe allahu şeytaney mutlaka Allah ona iki şeytan gönderir. Zaten şeytanımız eksikti, iki ilave. Yetisane alamen gibi iki omuzuna otururlar. Bir buraya oturur, biri buraya oturur, otur, bacaklarında sarkıtır şeytanla. Böyle ellesen değersin. Yani böyle yok zannetme. Nasıl ki sağda solda yazıcı melek var böyle ellesen. Fark etmiyorsun ya, o da böyle. İki şeytan gelir, oturur omuzdan aşağı, ayaklar sarkıtır, yadır, bağlı bir arkada, topuklarıyla adamın buralarına vuruluyor. Adam da söyledikçe, söyleyemiyor. Söyledikçe, içi açılıyor ve öyle dinleyen yok. O nasıl var sabah kadar sıra geceleri, hoppala zıtpala bir saat sohbet, yarım saat uzatsam sıkılıyor. Ama o zurnalar beş saat devam etsin. Kimse sıkılıyor diyor. Çünkü iki şeyden oturuyor diyor, buradan da diyor hava yapıyor diyor yani, ne? vuruyor diyor öpçeleriyle, Allah'a sığlı helalici. Adam durana kadar şeytan yorulmaz. Şeytan uykusu gelmez. acıtmaz bir şey yok. Adam durana kadar şeytanlar durmaz. İki şeytan görevli. Çaldı dinleyenlere. Devam bu böyle. Onları meşgul edenler. Allah. Allah. Kesin bir Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) bizim nakşisi silsilemizde de vardır. Yedi tabi'den Fukari Seba'i'den gelir. Ebubekir Sıddık'ın torunudur. O da Allah'a Cafer Saadun da da buyur Allah şeyhi dedi. Seyyid-i Fahri'den Kasımüddin Muhammed Bursa'dı. Ona dediler ki, şarkıyı e, şarkı iyi yasaklıyor musun? Eee mekmomu görüyorsun. Yasak mı görüyorsun? Haram mıdır şudur, o dedi ki yani ben bunu istemiyorum, yasaklıyorum. Haram mıdır? Deli evla. Hizamayizullah hakkından bahseder. Hi ay marca'a bir hak var bir de batıl var dedi. Allah hak ve batılı ayırdığı zaman bu şarkıyı ne tarafa koyabilirsin dedi. Yani hak diyemezsin. O halde batılı. Şâbir olayallâhâli ânnel lû'ine'l-mugannî ve'l-mugaddâ'l. Şarkı söyleyen, kendisine şarkı söylenen de lanetlenmiş. Tabii bu ki Bu şarkıda eğer genel manada değil de haramları teşvik, içkiyi ve din, kadere fela sövmek gibi şeyler varsa insanı kafir eder, o yükler. Bu laneti mucib olan da özel, yani hepsi de genel manada değildir. Yoksa mehder marşı gibi şeyler vardır, orduya cesaret vermek için marşlar vardır, bazı şeyler bundan müstesnadır. Genel manada da lanet yok ama içerikte haram varsa mutlaka o lanet lanetlenmiştir. Haram olmak da ayrı bir şey.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 Hz. Peygamber diyor, diyor ki Yakınlığın şerf-i cemekten sakınıp söylemekten sakınıp ve onun huzur-u haya utanma duygusunu azaltır. Ve zevk fişh ile cinsel şehi yani haramlara karşı olan nehy artılır. Hani hanımlara karşı değil. mahremene karşı olan duyguyu artırır. Ve hımul nuru insanın şahsiyet ve kimlik kişiliğini yıkar. Veyl ne liyû ba'l-khar, hiçbir üzüm yok, şarkıda şarabın işini görür. Veyl halmâr el-seker, sarhoşluğunun yaptığını yapar. Fake ödiple bu ya biz duramıyoruz da bazı alışkanlıklarımız var veyahut değilde sorun var. Bazı hastalar da Osmanlı neyle tedavi ediyormuş? Edir ne de şurada hastanelerde müzik ile seninle tedavi. ama mutlaka icam eden zaruri bir durum veya mesmu bir durum varsa da cenni bu nisa, o halde de mutlaka yani mubah mesmu bir zeminde olsa bir zorluk bile, aman kadın yaklaştırmayın, kadını uzak tutun zina. ve inler gine davet etinize. Çalkır zinaya davet eder. Çok hadis şerifler var, çok nüvahatler var. Amma ve lakin ben size bazılarını okuyorum. Rafi ibn-i Hafsul Mele'ni radıyallahu ta'l-ıvahat ediyor. Onun kelamıdır. Erbu'un la enzulullah ileyhine ve merkehine Allah kıyamet günü dört kişi kişiye bakmayacak, rahmetiyle nazar etmeyecek. Es-sahira büyü yapan kadın, vel naniha ölü ardından sesli alıp yapan kadın, vel buhanniye Şarkı söyleyen kadın, erkeklere ve nam ile meallaka bile kadınla ilişki kuran kadın. Bunlara rahmetiyle hiç taraflarını bakmayacaktır. Mesela böyle birer zaman işte bunların olduğu zamana yetişen evli abi zulü artık o düşüncüyü bırakmasın dendi diyor. Devamlı üzülüş diyor. İşte biz böyle bir zamandayız ki şu hallere devamlı üzülmemiz gerekiyor. Böyle Ali ve Hüseyin dediy Hz. Hüseyin Efendimizin oğlu, Ali İmam Zeynel Abidin diyor ki, makutliselt ümmet ünfiyel bir dutu, bu ne diyorlar, gitar gibi şeyler e, çalan, dinleyen bir ümmet, takdis edilmez ki, o ümmetin kutsallığı kalmıştır. Allah. Neler, ne neler? Abdurrahman-ı Az, radıyallahu anh, radıyallahu anh, raddedeflerden bir hadiseyemde, Resulullah, ve lallahu aleyhi ve sellem, innemâ nuhitu an sauteyni ahmekayni Ben iki boş, Kötü günah sesi dinlemekten nehyolundum. Yasakladı Rabbim bana diyor. Saatin inde nahmeti lehv ve ve femazamir şeytan. Bir nameli eğlenceli efendim şeytan zulmalarının sesini dinlemek bana yasaklandı. Vasatil inde musibetin halchi vecuhi ve şak'i ciyubirrannaki şeytan. Bir de ölümün ardından başa bir bela gelende Yüzünü tırmalama sesleri, yaka yıpratma sesleri ve şeytan iniltileri yani ağıt yapmaları dinlemekten ne olur? Yani şarkına kadar yasak, ağıt dinlemek daha fazla yasak. Eğer bir ürün ardında sesli kadınlar, erkekler ağıt yapıyorlar, hemen çıkıp kaçmak lazım, o harama ortak olmamak lazım. Emrümün marup yapılması lazım ama tabii benim derdim var, keterim var işte ayrı gidişine belki de tepkiyle çekilebilir cenaze olduğu ortamında lafının geçmeyeceği yerde de oturmamak lazım. Bu sesler, bak kulak mesul, kulaktan sorulacak diyor, ne dinledin sen, böyle kese kadar kulağa vermişler, aç da ne gelirse dinle dememişler kulağı dinlemesi, dinlememesi gereken şeyler var. İki ses ve on duruyor Hasan radıyallahu Evet. Bir surna, bir enstrüman sesleri, bir de musibet anındaki efendim e, ağırlıkların sesleri. Ne yapıyor radıyallahu anh? E, Kur'an'ın şeyhidir. Abdullah'ın Ömer, Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah'ın radıyallahu anh'ıma e, İsmetiddin bulunmuştur. Büyük alim, allame ümmetin başında yani ne diyeyim sana Hazreti Ömer'in oğlunun diyelim ki azatlı kölesi veya hizmetçisi, onun yanında çok rivayet duyduğu için öyle bir duruma geliyor ki tabii İmam Malik mesela müçtehit. Ama İmam Malik bile diyelim rivayet nereden alıyor? İmam Tâbi'eden alıyor. Çünkü sahabenin yanında yetişenler rivayet deposu oluyor. Abdullah ve Ömer hazretleri bir yolda giderken, bir çoban diyor zurna çalıyor, çobanın zurna sesi işitti, hemen parmaklarını kulaklarına tıkattı. Sonra diyor yoldan biraz kenara geçti, bana dedi ki ey ne yapayım? ses geliyor mu hala açmıyor kulağını. Bu da bizim Efendi hazretleri usulü, diyor. aşırı takva, yani tam takva olanların durumu bu işte. O şiiri ama Nafi'yi duyuyor, onun <gülüyor> kulağı açık ona sende kulağını tüketemiyor. Şimdi orada da bir harcay bir şey var çünkü çoban şehrini yani. Çoban şeyinden bile sakınıyor ama haram olsaydı o noktada yani çobanın kavalı o zaman da ona da ne demesi lazım? Kapat kulağını seni. Ama kendi çok şüpheden bile saklandığı için. Dedi ki ses geliyor mu diyor, gelmiyor deyince açtı kulaklarını kulaklarından parmaklarını çıkarttı. Hakikat da ay sallallahu aleyhi ve sellem. böyle yaptığını gördüm be. O da "İhtiyerler de o kadar var. Bir yerde oturur böyle. Böyle güler şeyler yapar. ortada bir şey yok. Kalk bak." Yanındaki de "Efendim niye böyle yapırsın?" Rasulullah Resulullah sahaben buradan geçecek ya burada oturdu güldü. Ben de onun gibi böyle yaptım. Bilmiyorum ne oldu. Her dakika! Evet. Hatta bir gider bir ağaçın altına oturur kaza i hacet yapar, bizim abdest olmaz! Öyle oturur, kalkar! Ve ne zaten kazâ-i hacet gerektirir? Resûlullah sadece burada abdest olmuştur, de orada bir oturur kalkar. Yani. Abdullah mühâmet de yani sünnete ihtimada zirvedir ama! Oluyordu ahima! Çok büyük insan o! Sahabe içerisinde, dört Abdullah'tan biri! Abadile-i Erbağan! <gülüyor> evet! Şimdi! Ben size söyledim, bazı fetvalarda da diyorum burada yerine göre de değişiklikler olabilir. Yani bazı şartlarla bazı ekseri alimler genel manada haram derler. Yani enstrümanı konuşuyoruz. Ne oldu buna? Kitap geldi. Şimdi efendim, genel manada enstrümana yasak Ve haram diyen alimler çoktur. Nameli okuyacağım. Yani kaside gibi, kasideyde gibi, gibi şu buna halam diyen, künah diyen hiçbir halim yok. İçerik çünkü metin, evet. metin ya da sunbasanca metin evet. falan, mevzu okul makamlı bunlar, gecdi, makamlı okumada hiçbir sorun ve dinlemek eğitir değil, yok. Ama enstrüman devreye girdiği zaman işte burada iftiraflar başlar. Bazları kısmi ne gibi defterci, defter mücadele vardı. Çingraklı olmayan deve, özellikle nikâhlarda def çalınması, o tırbu aleybi düf, nikâhta def çalın diye hadiste de emir vardır. Ee, şimdi nişan ve nikah ahkâmı diye kitap hazırladım çıkıyor, hani o seri var, evlilik serisinde çıkacak, onda bunun delillerini koyuyorum. Mesela orada hatta bir düğün yapılmış, Ayşe bir yakınının evlendirmiş, gitmişler gelmişler, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kurdu bir şeyler okuyup söylediniz mi? Demi çabuk yani kadınlar arasında yok deyince siz ne niye öyle yaptınız El-Safşi'yi çok sever nameli okuyuşları düğündür düğün merası bu da buharidir muhadisten düğünde böyle cenaze gibi de oturulmaz ne söyleseydik ya Resulallah işte ete-i ne akum ete-i ve hayyâkum acayip bir sürü orada yazılır Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öğretiyor işte biz size geldik, selam verdik, siz bizi kabul ettik. İşte evveldin esmer buğday olmasa fakirlerimiz eee yetişmezdi, toplanmazdı. Şol şey olmasaydı, bu olmasa böyle mubah söyler. Hem hakiki doğru der yani Allah buğday sebebiyle ekmek olmasa kimse belli tokluk durur. Yani hem mubah içerik, hem de bir latifeler, bir hoşluklar, bir nameler. Ama şimdi bu sesi kadının set erkek kuyruğuna oldu ama kadınlar arasında bir kına gecesinde böyle böyle enstrümansız makamlı söylemeleri söylüyoruz, makamlı bunlara müşahede verilmiştir her şeyde bir yeri var, böyle bayram iki tane kız çocuğu ee, nameli söylüyorlar böyle e, şiirler okuyorlar Efendimiz Aleyhisselat Bey yatıyor bayram günü Ayşe aramızın evinde Ebu Bey ısıttık girdi radıyallahu anh baktı ki kızlar küçük kızlar şey söylüyor nameli Efendimiz Aleyhisselat Bey yüzü duvara doğru kızlara bakmıyor, gör mübarek bizi duvarıp doğru ama onları gidiyor. Ebu Bey'in Sıttık da dedi, emriz mi abi şu şeytan fi beyke Resulillah? Sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Resulullahın evinde şeytan zurna'sı mı çalıyorsunuz? Yani zurna çalmıyorlar da. Yani nameli okuyuş mu yapıyorsunuz? Şarkı mı söylüyorsunuz? Resulullah Saksa'ı sen görmedi. Yani yazıyordu oradan, söz verdi, ya Babakir, Ebu bekir ilişme, söylesinler. İdeli küllikavun i'den her toplumun bir bayramı vardı. Taze, Bu da bizim bayramımızdır, yani bayram görüneceğiz. E şimdi, Amasem bunu, geri erken bayram gibi, e, e, senede iki bayram var, e bayramda da neşelenmek sünnettir. Neşelendirmek sünnettir, nameli okuştan olabilir. E zaten nameli okuştan ne okuyacak? Kaside-i dürtemiz var, muzaliyemiz var, e, hemziyemiz var, mevlidlerimiz var, ne kadar kasidelerimiz var değil mi? E bunlar varken, geri dolu işler söylememde bir gereği yok ama yine mubah içerikli olursa içerikte bir haram yok. Yani e, kadın seçiyor, yok, namaz kaçırmak gibi bir durum yok, kadın erkek karşı ortam yok, içki gibi, kumar gibi bir haramlık yok. Yani enstrümansız nameli okuyuşları kastetiyor ama buna müfaat edilmiştir. Ama velakin enstrüman devreye girdiğinde dert gibi kısıtlı, ne ilgili, def gibi birkaç o defte bile çindirak olmama şartını fıkıhta koyuyor. Ama şimdi bu kadar utlar, tamburlar yani alet, edevat, tır dolusu efendim bu kadar aletle beraber buna e, alimlerin cumhuru helal dememiştir. Hanefi mezhebinde. Şafi mezhebinde biraz daha bu vardır. Ab İmam Gazali, İmam Nâbül Hüsehanefidir gerçi. Bunlarda şartlar vardır. Bu şartlara dayalı, yani o demin saydığım bazı şartlar daha ilave şartlar da vardır. Şartlı müsaade edilsidir bazı entrogan var. Ama şimdiki tabi ortak, içerik de berbat, kadın erkek de karşı, kadın erkek sövürüyor. Erkeği kadın dinliyor, ondan sonra feler söylüyor kadere söylüyor Allah'a isyan ediliyor, içerikten tamamen şirk, dolayısıyla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 Yani nişanda bu sünnetse, düğünde sünnetse varsa da birisi kalkıp bir kaside nameli kadınlar kadınlara arası da okuyabilir. Erkekle erkekle okuyabilir. Şimdi da tanıtmak, geliş alanı sıkıştırmak e, sünnete de muhalefet olur. Hatta bu hususta bayağı muhaide hadis-i şerifler var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kendi dinlemesi var. E, i̇lişmeyin buyurması var.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 ee, bu kadar alim Osmanlı'da şeyhülislamlar İslam'lar ulemanın bulunduğu harplerde, cihatlarda bunlar çalınmıştır. Mütüverdüm bunlara para mı işliyordu? Soruları akla gelir. Yani istisnaların müstesnaları da anlatmak zorundayız burada. Bu takdirde kaldık bütün ecdadına da efendim e, günaha sokmuş olursun Günah yani. Günaha nisbet etmiş olursun. Oralarda e, ordunun şevhi için, aşka gelmesi için cesaretlenmesi için, şecaretlenmesi için bunlara müsaade etmiş. Ne Bıyık. Bıyık uzatmak caiz. Değilir. Bıyığın mutlaka, evet çok kısa olması, dudağın açık olması gerekir. Ama kafir düşmana karşı heybetli görünmek için, böyle büyük pala bıyıklar ordu bırakmıştır. Yani buna Şeyhul İslamlar fetva vermiştir. Bu düşmanın onu görüp korkması bir heybet için müsaade etmiştir. Mehter gibi olaylarda yine bu gayelerde, meşhur gayelerde, zaten içerikte şey yok, içerik tamamen cihatla ilgili belirlerdir, bunlar müstesnadır. Bunları da birbirinden ayrılmış olalım. Şimdi yine kulağın mesuliyetlerinde ne büyü Duymak. Duyduktan sonra da bir de ne oluyor? Yaymak. Duymasa yayabilir mi? Bir kıymeti dedikodu istirahat duymadan yayabilir mi? Yayamaz. Demek ki, duymanın bir tehlikesi de neresidir? Evet. E, duyduktan sonra koruyabilmek. Şimdi kıymet tamam dinledin, günahkar oldun. Burada sende kaldı bir günah ama bunu bir de aktardın neviğine söz taşımak iftira geçti kaç günahı. Bundan dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Zeyn radıyallahu anh talimat edilen bir hadis-i şerifte buyuruyor, اَيُّمَا رَجُلِي ala عَلٰى رَجُلِمْ مُسْلِمْ بِكَرِيمَ اَوْمِنَا بَر۪ي bir adam bir lafı etmemiş. Ömrü de gitmiş. Başkasından duyduğuyla bu böyle dedi şöyle ettiği gibi yaymış. Kâne hakkam alâllâhim zîbûnl kıyâmeti dinnâr. Bu adamı cehennemde kıyamet günü ateşin içinde eritmesi ve bitirmesi Allah öle ne diyor. Allah diyor ki hak olsun diyor bana. Söz veriyorum bu adamı ateşte eriteceğim diyor. erittikleri eriteceğim diyor ama öldürmeyeceğim diyor eriteceğim diyor Öyle. hele ki bu yayman işi, nakil işi güzel tespit etmeden sonra karım var, zararım var bu nakledilmesi gerek yok o adam dedi, ya diyebilir Ertuğrul Ertuğrul Ertuğrul Ertuğrul Ertuğrul demez onun dediği senin demek gerekmez, yani niye diyorsun yani bir de ben demediğini demiyorum ki demediğini diyorum, ya demediğini diyorsun ama harp çıkartıyorsun fiddet çıkartıyorsun kumah mesul. Efendim, Muazzim de Enes sallallahu aleyhi ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Bak kaç tane sallallahu aleyhi ve değil mi bak? İlim meclisi işte bu. Bunları aklınıza tutun. مَلْحَمَا هُبْمِنَ مِنْ مُنَافِقِ وَعَجَّ اللّٰهُ مَلَكَيْ يَحْمِي لَحْمُ kıyamet الْكِيَامَةِ مِنْنَاتِ جِهَنَّمِ Ya şunu yapalım ya. Bir münafık, bir müslümanın ırzı, namusu, haysiyeti ve şerefine dair ortaya bir şeyler istirarlar kampanya var attı. Devamlı oluyor şimdi. Benim hakkımda da yapıyorlar. Herkes hakkında yapıyorlar. Koda Müslümanlara. Hani illa ki bu işler Mekke'yi korumanın hücumu yok. Herkesin bir mahalesi var, çevresi var, ailesi var. Herkesin başına geliyor böyle şeyler. Yani illa ki genel şeyleri konuşmuyorlar. Özellikle çok ilgimiz, ilgililerimize geliyor bize bunlar. Devamlı hanım bir şey naklediyor şundan, komşudan, öbür kundan. Bir münafık, bir mümine bir mühtem iftira. Onu o mümini o münafıktan kim korursa, himaye ederse, konuyu kapattırırsa, kıymet ve nikot yapmayalım, iftira olur, şahit değiliz, bu konuşulmaz, haramdır. Mevzuları engellerse, Allah bir melek gözlerini kıyamet günü, onun etini cehennemde o melek korur diyor. Bir melek görevlidir, bu netiri ateşle eğilmez. Lemen kafağını müminen bir şey yürüdü şeynehu. Hakikaten. Kim bir müminin yapmadığını söylerse demiyor. Yapabilir. Korkusuzluğum olmaz. Mümin de günah bir şey peygamber midir? Ama kim bir müminin peşine düşüp tekessüs eden, araştıran derdi onu rezil etmek. Kim bir Müslümanı toplumda veya ailesine karşı veya çevresinde rezil etmek ve rezil etmek için araştırmaya girense sonra böyle kulak kesiliyor, arzu ediyor falan. Hopes Allah Azze cehenneme hatta asacak bakar. Allah Teala buyurur ki cehennemin üzerine kurulasan köprüsünde seni tutuyor. Geçemez. Altı cehennem böyle çengeller asılıyor. Geçemiyorsun hatta. Bu dediğini ruhdesinden çıkana kadar, bu adamdan helallık alana kadar. <gülüyor> Bu adam senden razı olana kadar cehennemin üstünde bekle bakalım düştünüşek. Ne büyük bir heyecan, ne büyük bir sıkıntı, ne büyük bir gelin gibi bir simşek gibi geçmiş cehenneme. Sen uğraşıyorsun elaremi bilmemesinden dolayı kalmasın cehennemin üstünde. Ne geleği var? Ne geleği var? Bu gözüne sahip ol. Ne yani dinliyorsun her şeyi, duyuyorsun, görüyorsun. Ondan sonra ne yaptığını yayıyorsun? ha? Karıştırıyorsun, araştırıyorsun. Ve nerede sessiz? Yas tutuk yapmayın, araştırmayın kimseyi kötü Velhafet bazı bu bazı. bazı. Birbiri zahine konuşmayın. Ardından konuşmayın. Bir şey varsa yüzüne gel. Ya ben böyle şeyler duyuyorum. Sana yakıştıramıyorum ama böyle de laflar çıktı. Ben bunu kimse demem. Ama sen de kendine bir şey gideceksin. Ben de ya boşu bozursa bir de anlat ben de. Bunu adama de. İyilik bulur. Onu sakındın. Bir dövmek durum varsa bu kadınla konuşuyorsun yoldan birileri bir çıkartıyor senin hakkında. Yani böyle mahremen olmayan bir kadınla öyle rahat partitaşlar burada konuşma Ha bunu nasihat et ama sen kal burada bu ne ya bu adam kitabı böyle bakalda çakkalda efendim şu kadından görülüyor bu kadından bunu deme sana ne ya ama adama nasihat ediyorsan Allah tesir yalarsın İşte kulağ mesul göz mesul bakışlar zaten namahreme ı herem'e bakış o ayrı. geçen bir ders yaptık nam-ı herem'den göz yummak ayrı farz onu özet yaptık Otur. 54 dört bir tanesi de oldum. رَبْبَلَظْرَةِ السَّعَاتِ لَهُوَذَا حَزَنَا عَوِيْلَىٰهُ Bir bakış vardı, bir anlık bakış vardı ama bir anlık bakış başına uzun üzüntüler açar, kıyamette, ahirette. Evet. Çok, senelerce azapla da insan bir bakıştan çekebilir Allah-u Teala cümlemizi. Gözümüzü, kulağımızı, elimizi, ayağımızı, duyu organlarımızı, içimizi, dışımızı, bütün alamlardan faraz olmadığı her türlü bakışlardan, işitmelerden, hareketlerden, düşüncelerden muhafaza ete ya Rabbi. Amin, amin. Amin dediğim duadır. Amin. Bu habur çok sıralıdır da bu dersette ne kaç tane yere geçti ama şimdi e, bir fazla daha öğrenmiş olduk. Evet efendim. Ben de anlatamadım Şevvali'nin namazı. Konuştular mısın? Ne? Ben Şevval çıkacak ya. 15'i mi oldu? Ne oldu? 15'i. Hemen kala almak. Şevval ayında kılacak, bu teklan namazı 56. sayfada tarif var. Allah bana da bu gece nasip etsin. Abi, Aa, abi. Bu sene ne bir kere ya? Şevval ayının namazıdır. Bu mübarek namazı, dergide 56. sayfada tarifi vardır. büyük günahları bağışlanacak. Öldüğünde şehit olarak vefat edecek. E, i̇stediği yere gidip gelmeleri muratları, hacetleri asan edilecek. Borcu varsa ödettirecek. Rabbim muradı varsa ihsan edecek Rabbim. Evet. Okuduğu her ayetin her harfine cennette bahçeler bağlar, ağaçlar. Bir an acil altından atlı süvari yüz sene gidecek. Öyle bağlar diyor hadis-i şerif. Onun için amel edelim yani inşallah. Nasıl olsa içinde kılınıyor diye biraz şey açıldı herhalde işi gerçekten azıbı şimdi derginin 57. sayfasında bir hacet namazı kaç tane hacet namazı yazdım size Ümmü Eymen annemiz anh'a anlatıyor bir isteğin Ümmü Eymen'e Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu Enes radıyallaha rivat ediyor bir isteğinin gerçekleşmesini murat etti iki rekat namaz her rekattan Fatiha'dan sonra on kere Sübhanallahü, elhamdülillahi, la ilahe illallahü, Allahü akber de. Bu tesbih namazı değil ha. Başka bir şey var Tesbih namazında bir rekatta kaç tane var? 75 tane var. Burada bir rekatta kaç tane var? 10 tane var. Her rekatta Fatiha'dan sonra on kere bu zikriyat yani tabii burada bunu keşke paranteze koysaydık ama tabii zamm-ı sure okumayın anlamında değildi. Ee, zamm-ı sure de okursun, Fakab-ı dinni adaylar on kere teksir ve Allah'a rağmen yarar. Kulüvallah okudun yani ikinci rekat. İki rekat. Bu şekilde okuduğun zaman allah Teala ne muradın varsa kabul ettim buyuruyor. İki rekat bittikten sonra teşehrinde oturuyorsun, yani teheyyatta, Selama geldin, selam verme. Selam vermeden secdeye gidiyorsun. Sevi secde gibi. Selam vermeden secdeye gidiyorsun. Orada seyyidede bu duvar gülün. Bunu da ezberlemek icap eder çünkü seyyidede kitaba bakamazsın evet. Ya Allah, ente Allah, la ila gaybuke ya hayyve gayyum, ya adem celâhü ikram salli ala muhassasinu ila alib-gaybinel-i khiyâ. وَاَقْلَا عَذَتِيَا بِيَا رَحْمَانِ وَاَجْعَلْهِ وَتَبِيلَ الْاِينَكَ عَلَىٰ كُمْ kadir Çok uzun bir şey değil. Çok büyük dileklerimiz var. Çok önemli isteklerimiz var. İnsan birkaç gün oturur, iki üç satırı ezberler ya. Kim diyor bunu da secdeye e, varıp okursa bir kul rahat zamanında Allahu u Teala'yı zikreder de sonra başına bir sıkıntı gelirse yani bu namazı kıldığında melekler derler ki bu tanıdık bir ses. Bu kişi hakkında bu kulun Rabbine şefaatçi olun birbirine. Duasına amin değil derler. Yani beş vakit namazını kılmayan normal günlük zikirlerini anmayan adam bu namazı kılsa kabul olmuyor. Neden? Melekler diyor ki tanımadık bir ses. Herhalde başı sıkıştı bir şey, bir ses geliyor ama bu sesi hiç tanımadık. Yani normal günlerde Allah demiyor. Ama eğer sizin gibi namazda abdestli Müslümanlar bu hazret namazı kılarsa, mutlaka melekler tanıdık ses diyecekler inşallah. Biz devamlı sıkıntı yapıyoruz. O halde bu tanıdık ses, ey melekler Allah'a şefaatçi olun, duasını amin deyin ve bu namazı kılanın melekler araya gelmeye giriyorlar özel ve dualarda da melekler günahsız ağızdan amin diyorlar. allah Teala mutlaka bu kulu sıkıntısını açar, hazretini görür. Bu çok kolay bir şey. İki rekat namaz. Suha'nı alhamdülillah ve la ilahe illallah Allah kurallahu kerifi değil. Yirmi kere topu. Bir şu dua var. Bunu da güzel ezberlemek lazım. İkinci rekat. Selam vermeden şey diye varıyorsun. Bu duayı yapıp oturuyorsun. Esselamu alaikum. Var değil selamını verip tamam. Bükür. Allah Teala meleklerini bize şefaatçi eyleye. Amin. Şimdi dergide neler var? 58. sahibede bu. Zina belasına mübdela haram işlemeye devam ediyor. Kadın kocası zinaya gitmiş gidiyor. Kendisi aldattığı için çok kadınlar kuşlar sıkıntıda. Hanım cemaatlardan var, uşumanlardan var. Şimdi ben bu adamı zinadan nasıl kurtaracağım? Ben kadının oğlu zinaya gidiyor. Allah muhafaza. Kızı bile kaçıyorlar düşen olur. Allah muhafaza. Zinaya müptela olur ve haram işlemeye devam, içkiyi bırakamıyor. Kumarı bırakamıyor. Bunun kurtulması için ne yapmak lazım? Allah cümlemizi bizi muhafaza elbisesi alınacak. O elbiseye bir ayet-i kerime okunacak. İşte burada dualar var. 59. sahipede efendim e, sahibi belli olmayan bir kabile biraz kazılıp oraya kömürüyor. O elbise, aşağıdaki dua kırmızı renkli. Yerde adamın adı söylenerek, zina renkli ismi annesinin ismiyle okunarak ee, zikrediliyor. Zina belasına veya içkiye veya kumara müptela olan Allah'ın lütfu gereğiyle bir daha yapamaz diyor. Burada bunlar kurtulmak isteyenlere yazdık. İçki, kumar, faiz, zina yalan, söz taşıma gibi günahlara düşenlerin bunlardan kurtulması için ne yapması gerekiyor? Ne yapılması gerekiyor? Yani kendi yapmaz. Bazı adam var desen ki şunu yaparsan zinadan kurtulursun mu? ki yapmaz onu zinadan kurtulmamak için. İçkiyi bıraktılar, bırakmak istemiyor ki. Daha göktaşının dediği gibi sigarayı bıraktılar, diyor bana bir ilaç verdiler. baktım diyor sigara alan beni soğutuyor, diyor gece bıraktım diyor. Yani ama burada hakikaten kurtulmak isteyen belki kendi kurtulmak ister de yine yapmaz. Anaları, babaları çok dertli insanlar var. Onlar yaparlar inşallah. Buradan hamle din inşallah. Daha birçok efendim e, dualar ve zikirler burada yazılmış sayısız Allah Teala amel etmeye muvaffak Özellikle hastaların şifası için hiçbir yerde olmayan bir kertlikler var Hastanın üzerine okunacak ayet ve hadislerden dualar. Bunu ilk yazdık. Evet yazıklarımızdan değil buna. 60. sahibede 60-61 devam ediyor. 63-64. sayfaya kadar hep ayetlerle dolu ve zikirler ve hadis şerifler etmeye muvaffa Çok hastalıklarımız var, hastalar var. Dayanamayanlar var. Göz göre göre gidenler var. Allah Teala eceli gelmemiş olanlara şifa yaratacaktır. Bizi de vesile olacaktır inşallah. Dergide çok ilimler bulursunuz. Çok istifade edersiniz inşallah. Korunmuşsun. E, bu özel bir kitap. Hakikaten ciddi manalı bir kitap. Ahmet Rufay Hazretlerinin vazifesidir, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in talimidir, öğretisidir. Buna devam edenler haftada bir kere bile okusalar Allah'ın korunmasına girerler düşmanları onlara ulaşamaz. Allah'ın izniyle ne bizzat ne vasıta çok düşmanlarımız var. Bizim niyetimize de bazı kardeşler okusalar Allah onlardan razı olsun dua ederiz. Biz de fırsat bulduk bu okuyoruz ama amel etmek lazımdı. Nice borçlular borcundan kurtuldu buluma. Nice derdiler derdinden kurtuldu. Ne sıkıntılmak çözüldü? Allah'ın güvencesi, Allah'ın ayetlerindedir. Dostlarının viltlerindedir. Allah Teala viltleri, vazifeleri cümlemize bir, hak, bir icra ve tatbik ettirsin. Amin. Bu bereketli vakitler ihsan eylesin. Boş işlerden bizi meşgul olmaktan muhafaza eylesin. Dilkinlerle dualarla tatmin olan kalplere sahip eylesin. Allah Allah. Amin. Subhanallahi <gülüyor> ve Allah menasel Allah menasel bil Allah إِنَّهُ أَعْوذُ بِكَ مِنْ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ وَعَمَلٍ اللَّهُمَّ نَاصِرْكْ بِمَا سَلَّمَ بِهِ النَّبِيُّكَ مُحَمَّدٌ وَلِلَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ السَّلَامُ نَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعَلَّقَ بِالنَّبِيِّ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ شَرِّ مَا تَعَالَى عَلَيْكَ الْبَلَاءُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَظِيمِ آمِينَ اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ مَا Allahumma ma khawwaytan al-aqdafa tu alaqam at-taw wa rushada Amin Allahumma Rabbana atina min ladunka rahmatan mahin lana yamrin lana rushada Allahumma min amrina wa'fu lana innaka ala turshin qadir Allahumma Allahu sallallahu alayhi wa sallam ala sayidina muhammedin nabiyyi ummi Al-Habib al-Alim kabri, Al-Azim al-Jahil, Ve ala alihi ve sahbihi. as wa s-salamu As-salatu wa s-salamu alaykha ya Rabbi vallaha. As-salatu wa s-salamu alaykha seyyid ala buhdiyna wa l-aqdiy. Subhana rabbika rb izlec amma as-shhul. As-salamu alhamdulillah rabbil alamin. Hasta altı yaşında çocuk, tüm beyin tüm ve olacak. ameliyar ameliyat iki camiler. Ya Rabbi hayırla şifa ya beyle ya. Rabbi. Acil şifalar efsane. Bütün hastalıklarımız acil şifa. Erplerimize deva, borçlarımızla ederler efsane. İçimizde ne hastası olanlarımız onlara şifa ulaştır. Ya Rabbi. As-salamu ala seyyidina muhabbedin. Ve ala aliyyus sahbiyyus sellem. Çok polislerimiz şehit oluyor. Ya Rabbi bu eşbiyayı durdur Ya Rabbi. Müslümanların yani, yani, yani, ellerini kurut Ya Rabbi. Siyanistlerin ateşini söndür Ya Rabbi. Allah. Bu büyük İslam projesini iptal eyle Ya Rabbi. alet olanları ıslah eyle Ya Rabbi. Yani, İslah nasip olmayanları helak eyle Ya Rabbi. Müslümanları yardım eyle Ya Rabbi. Kurtar Ya Rabbi. Bu salim rejimden kurtar Allah. Ya Rabbi. Sen bütün İslam aleminin yardıma yetiş Ya Rabbi. Ehli sünneti kurtar Ya Rabbi. Aziz eyle Ya Rabbi. Sen ya Rabbi kainatın bütün şerrlerinden gökten gelecek, yerden çıkacak bütün bela alandan bütün mümininin himmet muhafaza ile yav. Ne bir muamele ile Bize layık olanı yapma bize yav. Sana layık olanla bize muamele ile yav. Pelan Polis şeyhlerimizden ruhları için buyurun. Eşhedü en la ilaha illallah ve eşhedü ya Rabbim isale ile eyle, takvinden ile Asker polislerimiz bizi koruduklar. Hüseyin doğal olarak muhalmazan eyle. Bu terör belası...